Ramur margine în săm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 Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın beni yanından sevgiler, saygılar yolluyorum hepinize. Birkaç haftadır canlı olarak sizlerle buluşamadım. Ama bugün azıcık gripli de olsa sesimi canlı olarak sizlerle e, paylaşıyorum. Evet, dün, duyurdu dün duyurduğum gibi bugün dünyanın çeşitli bölgelerinden kadınlar, e, Özgecan için, dünyada şiddete uğrayan bütün kadınlar için ve Kadınlar Günü nedeniyle, 8 Mart nedeniyle bütün emekçi kadınlar için e, söyleyecekler. Ve e, biz başladık programı. E, ben Deniz çaldım. Şule Kocaman Saraç ve Selda Koçak Uzuntaş da e, şarkı söyledi. Nereden de bu şarkı? Güney Arnavutluk'tandı. Kındom Bilbili. E, Bülbül Bülbül şarkı söylüyor. Evet, yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz bir konserden canlı bir kayıt paylaştım sizlerle. Bugün dediğim gibi dünyanın her tarafından kadınlar için söylenilecek şarkılarını yine kadınlar. Bu sene yaşananların bir ne diyelim kaynama noktası, suyun kaynama noktası gibi. Ee, bir patlama noktası oldu sanki Türkiye'de ve kadın mücadelesi artık e, kendinden söz ettiren oldukça önemli bir duruma geldi. Ee, ve farkın, farkındalık fazlasıyla e, özellikle yönetimi e, rahatsız etmeye ve e, sıkıştırmaya başladı doğrusu. Bu hepimize umut veriyor. Zaten mücadele etmek dışında sanıyorum seçeneğimiz yok. Eğer e, onurlu bir yaşam istiyorsak. Evet, e, tabii Kürt kadınlarından da e, çok şey öğrendik. E, HDP'deki eş başkan sisteminden de çok şey öğrendik. Bunlar yeterli olmasa bile güzel başlangıçlar diye düşünüyorum. <gülüyor> evet, e, Güney Amerika'dan e, Ukrayna'ya geçiyorum. Ukrayna ninnileri adıyla bir alim, e, albüm var elimde. Maria Plipchak ve e, Malina Kalishkova birlikte kaydetmişler bu albümü. Zaten tamamen vokal akapella e, eşliksiz bir albüm. E, oradan iki Ukrayna ninnisi seçtim sizlere. Maria Plipchak, Malina Kalishkova. Hmm. Susaspy, spat onyakı, kody. Ya da be mu Спи лелеко, Господь. Оливку склон. Тут на ручененьки Маріє бач воно, тебе лелеює Viyesus espr, rüçehenki zloj. Yosif aç çöne verdati klipti, tabi, hiç edatı Sply Sardanikosply, Sply İssusesply, Oğluk kazazmuri, Ne bize, ne de sana, ne Лу-ли-лу-ле, ворую, люли-люли, мисеночку спи, серденько Zasny moge, mala eseniki, Budec lehko seni Моє серце снику Koseno sapatı, Так ти заснеш, окунуть окинутя щоб ko kolo ...Ukrayna'dan iki dinini dinledik. Maria Plipcak ve Malina Kalishkova... ...seslendirdi. Şimdi Arjantin'e geçiyorum. Kadın şarkıcıları dinlemeye devam ediyoruz. Meşhur Amerikan kurumu... ...Smithson Folkways Records'un yayınladığı... ...çok değerli bir albüm. Arjantinli bir şarkıcımız... ...Bandera Mia... ...şarkıcımızın adı. Ee, genellikle Arjantin'den yerli... ...şarkıları seslendirmiş... İki şarkı seçtim sizin için, Arjantin'deyiz. te festo que vida y solo el amor que te di el amor con el amor el del con el de ser y la ingratitud se paga vida y con ingratitud también Qué consuelo puedo darte al tiempo de mis risas te dejo mi corazón te dejo toda mi vida Y hasta otro día también te dejó una palma con un letrero que dice adiós vidita la alma y hasta otro día. Sadece hayat ve sadece sevgiyle sevgiyle sevgiyle sevgiyle sevgiyle sevgiyle sevgiyle sevgiyle sevgiyle sevgiyle sevgiyle sevgiyle sevgiyle sevgiyle sevgiyle Evet Arjantin'deydik ve Manderamia adlı şarkıcıdan iki yerli türküsü dinlettim. Arjantin kızıl derileri'ne ait. Şimdi Yunanistan'a geldim. Sofya Papazoğlu var sırada. Yıllar önce bu albümü sizlere e, tanıtmıştım. 2009 yılında yayınlanan bir albüm. Gitarcı Vasilis Ketencoglu benim e, soyadı adaşım. Eee Akordeon'da da Daşokurti, Arnavut akordeoncu ve Sofya Papazoglu. Üç kişi harika bir albüm yapmışlar. İşte buradan bir eski Zeybek dinleteceğim sizlere ve Sofya Papazoglu. <gülüyor> Ας δε θυμάμαι πια Πέρασαν χρόνια, πέρασαν χειμώνες, μα δεν σε ξέρω to θ και κόπικά Teman bir zeybekti. Sofia Papazoğlu'ndan dinledik. Yunanistan'dan Meksika'ya zıplıyorum ve Lydia Mendoza eski şarkıcılardan ee, ondan da iki şarkı seçtim. Ee, mariachi ve e... evet Mariachi geleneğini sürdüren şarkıcılardan eski şarkıcılardan tabi Ranchera kelimesini e hatırlamak için durdum. Reha Bey'in kulaklarını çınlatıyorum Reha Uzun. Rancera ve e, Mariachi şarkıcılarından Lidia Mendoza'yı dinliyoruz iki şarkıda. Vi bir muy mi eterno lloramiento, amarte con pasión, linda mujer, yo te juré, consagrarme yo a ti, bella ilusión. olvidaré las horas dulces que pasé, porque fuiste mi día, mi sueño, no. mal Que siga por su camino con el que ella quiera más Que yo buscaré en el vino remedio para olvidar No lo niego que me pesa porque la quise en verdad Pero si ella sí lo quiere, pero si ella sí lo quiere me tendré que conformar Evet Yunanistan'dan Meksika'ya geçmiştik Meksika'dan da e, Türkiye'ye geleceğiz Meksika'dan Lidya Mendoza'yı dinlettim sizlere Türkiye'den Ayşe Şan'a geldik şimdi Ayşe Şan e, 80 öncesinde kendini duyuran bir Kürt kadın şarkıcı O zamanlar tabi çok legalite yoktu herkes el altından Ayşe Şan'ın kasetlerini çoğaltıyordu ee, o dönemden veya hemen sonrasından 80'lerin başından belki tam tarihini bilemiyorum. Ama e, o dönemin kayıtları, eski kayıtlar yakın zamanda da e, azıcık perişan durumda, zor durumda İzmir'de vefat ettiğini okuduğumu anımsıyorum. Yanıldıysam e, lütfen bilenler düzelsin. E, mail göndersinler veya program sonrasında bana ulaşsınlar. <gülüyor> evet, Ayşe Şan'ın Oy Delal adlı Albümünü e, CD haline getirmişler. Ve oradan e, Havardai adlı e, ağır havasını dinleteceğim sizlere. زر حيران زب الدنيا لي لي لي الدنيا لي Azer el cemşin dolı xarabı mira və lazımi el yar yar yar Evet bir zamanların 80 öncesinin e, merdiven altı dükkanlarında ancak dinleyebildiğiniz ve bir kuşağın e, gerçekten sevdiği ve önemsediği değerli bir ses Ayşe Şan'ı dinledik. E, sonraki yıllarda Kuzey Irak'taki gürt müzisyenlerden Cizravi ailesiyle yakın bir iletişim oldu. Beraber bir konser de yaptılar. O da belki bir gün çalarım size. <gülüyor> Sırada bambaşka bir bölge var. E, Buriyatya diye bir cumhuriyet, özel cumhuriyet tabii ki var. E, Rusya'ya bağlı Sibirya bölgesinde. Buriyatlar Moğol kökenli bir halk. Çok da kalabalık değiller. E, Buriyat halkının yetiştirdiği çağdaş şarkıcılardan Badma Kandar adlı bir şarkıcımız var sırada. Ondan iki Buryat melodisi, iki Buryat şarkısı seçtim ve Badma Kandar'ı dinliyoruz şimdi. <Sessizlik> Şirengile husiğ, ayaratala şinimi ромушуїн оя ротогола була на неменела зуга села булмотан хей Are you? Sibirya'dan, Buryat ülkesinden şarkıcı Badma Kandar'ı dinledik. Şimdi hemen yanımıza Bulgaristan'a geldim. Ee, bilenler bilir, benim hayran olduğum çok önemli bir şarkıcı. Nediyalka Keranova'nın sesinden bir uzun duyacaksınız ve Bulgaristan'dayız. draga İslam'daydık, Trakya bölgesindeydik ve e, dinledikten sonra fazla bir şey söylenemeyecek bir sesi. E, Nedyalka Karanova'yı dinledim sizlere. Son ülkemiz Polonya, son grubumuz Muzikancı. Ya da Muzikancı nasıl telaffuz edilir bilemiyorum doğrusu. Tabii yalnızca kadınlardan oluşan bir grup değil ama seçtiğim şarkıda e, grubun e, Soyadı Slovinska Doğru anımsıyorsam eğer Ön adını hatırlayamadım e, Onun seslendirdiği Polonya halk şarkısıyla bitiriyoruz bugün Ve son kez Müzikancı topluluğundayız Zoz misteczka Domlina Draşka Vyşlapana Zoz misteczka Domlina Draska wysła pana kto tu drasku mi Evet sevgili dostlar bugün Tuna'nın beri yanında Özgecan'ın kimliğinde şiddete uğrayan kadınlar için ve dünyanın bütün kadınları için yine dünyanın her tarafından kadın şarkıcılar şarkı söylediler. Ee, önümüzdeki hafta Açık Radyo destek kampanyası var. Tuna'nın beri yanı dinleyicilerinin de e, gerek bir programa gerekse Açık Radyo'ya destek olmaları en yani son derece hepimizi ve beni tabii ki son derece mutlu eder. E, 15 gün sonra eğer bir terslik olmazsa bir konuğum olacak. Ve Antalya yöresinin halk müziği konusunda... E, ...yani görünüşte amatör gibi gözüken ama... ...gayet ciddi çalışmalar yapan bir müzik öğretmeni arkadaşımız... ...Emre Dayıoğlu misafirim olacak. E, hem kendisinden hem derlediği kayıtlardan örnekler dinleyeceğiz. Biraz Antalya ve çevresinden yörük... Yeline yeni konuşacağız. E, program sonrasında telefonun başında olacağım 0212 343 4040 0212 243 4040 e, 343 4040 özür dilerim 0212 343 4040 numaralı telefondan e, bana ulaşmanız mümkün 15 dakika için. Ayrıca hem bir programı hem bundan öncekileri tunanınberiyeni.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. 15 gün sonra buluşmak üzere selam ve sevgiler. <gülüyor> hanın beryani Hazırlayan ve sunan Muhammed Ketencuo <gülüyor>